Gerisi hikayenin yeni Bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Bu hafta bir değişiklik yapalım dedik ve uzman olmadığımız ama meraklı olduğumuz bir konuyu sizlerle, sizlere bir açalım, sizlerle paylaşalım. Hatta aslında uzman da çağırdık ama teknik aksaklıktan sevgili Emre bize katılamadı. Ama bizler bu hafta diyoruz ki fantastik rol yapma oyunlarını masa oyunları bağlamında gelin bir konuşalım, beraber bir fikir alışverişi yapalım. Burada alışveriş temel kelime. Çünkü dediğim gibi korku konusu gibi bir çok iyi bildiğimiz bir konudan değil de birlikte yapmaktan zevk aldığımız, meraklısı olduğumuz bir konuyu konuşacağız bu hafta. O yüzden sizlerin fikirlerini, sizlerin konu hakkında açacağınız kapıları da merakla bekliyoruz. Biliyorsunuz bize Gerisi Hikaye Korku.com'dan, Facebook Gerisi Hikaye'den, Twitter'dan bizi takip edin. Oradan bize ulaşın, bize fikirlerinizi söyleyin. iTunes'dan abone olup bizi dinleyebilirsiniz yanınızda. Bizi taşımak istiyorsanız sohbetimizi MP3'ten telefonunuza indirebilirsiniz MP3 olarak. Kahraman gillerden zaten paylaşıyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. E, bugüne kadar aldığımız bilgiler ışığında yolda, trafikte, yürüyüşte ya da işte keyifli bir hafta sonu kahvaltısında çok iyi gittiği söyleniyor. Gerisi hikayenin. Sizleri de hani böyle bir sohbet ortamına bekleriz. Gelin siz de bizlerle konuşun. Şimdi fantastik kurgu. ...fantastik rol yapma oyunları, masa oyunları konusuna ben Tolkien'den bir alıntıyla girmek istiyorum. Yüzüklerin Efendisi'nde Elrond der ki ''Yüzük kardeşliği dokuz kişiden oluşacak ve karşılarında kötülüğün dokuz atlısı olacak. Sen ve Sadık takipçinle beraber'' burada Frodo'ya hitap ediyor. ''Gandalf da yollara düşecek ki bu onun büyük görevi ve belki de uğraşlarının sonu olacak.'' Kardeşliğin geri kalanı dünyanın diğer özgür toplumları tarafından temsil edilecek elfler, yüceler ve insanlar. İşte burada Elrond aslında ilk partiyi edebiyatta en büyük etkisiyle kuruyor derler. Peki ama gerisi hikaye olarak biz bu işi böyle 1954 kadar yakın zamandan mı takip edeceğiz yoksa bu işin daha gerisi var mı? Elbette gerisi var. Gene gidiyoruz Sümer'e. <gülüyor> Tabii ya, bu iş artık bu, bu söylen biraz şaka haline geldi ama gerçekten de böyle. İlk başta quest vardı yani görev. Mitlerin başlangıcından itibaren bu görevi rahatlıkla her anlatımda görebiliriz. Efsanelerden tutun söylencelere söylencelerden tutun bildiğimiz bütün coğrafyaların mitlerinde anlatılan hikayelerde hep bir görev vardır. Bu iki, bir kişilik görev olur, iki kişilik görev olur, çoklu olur. Bunlara örnek mesela Gılgamış'ın hikayesindeki görev, ölümsüzlüğü bulmak veya... içinde küçük görevler de var, ormana gidip tabii, canavarı öldürmek, ikisi beraber çıkarlar. Tabii tabii, Humbaba'yı önce bir bulurlar, ölümünün evet. peşineyken. Burada yol arkadaşlığı da var. Evet. Jason ve Argonautlar mesela, Altın Post, bu da aynı şekilde... Aslında bir grup oluşturarak bir görevi yerine getirmek, o altın posta almak, gene canavarı öldürmek vesaire şekilde. Yani sonuç olarak bunun kökenleri aslında söylencelere ve mitlere dayanıyor. Başka bir örnek var. Bu sadece tabii mitlerle ilgili değil, şeylerle de günümüze kadar dini yazıtlarla da geliyor. İçinde anlatılan öykülerin de baktığınız zaman, incelediğiniz zaman hep bir görev vardır. Hep bir görevi başarıyla yerine getirmek için birilerinden yardım alınır, tek başına yola düşülür vesaire vesaire. Peki bu anlatımlar nasıl oyuna dönüşüyor? Oyun mevzusu ilginç. Bütün anlatı aslında bakarsanız bir interaktif bir oyun şeklinde düşünülebilir. Bugün belki de hani insanlığın ortaya çıkması ya da insan bilincinin, insan kültür medeniyetinin ortaya çıkmasıyla beraber başlayan yolculukta bir çember çizip tekrar bilgisayar oyunlarıyla en başa döneceğiz ve bunların aslında dinleyenin ya da oynayanın kabul ettiği ve anlatıcının, anlatıcılar artık bilgisayarlara falan dönüştüler ya da serverlara dönüştüler, yönlendiricinin, hikayeyi açının direktiflerine göre hareket ettiği, ona göre heyecanlandı, ona göre bir şeyler yaptı. Bir hale geldiğini göreceğiz. Bunu Sümer'den çok daha geriye de götürebilirsiniz. Bu yani sadece Homo Sapiens'in macerası gibi düşünmek durumunda değilsiniz. Belki çok daha eskide bir alt partisinde canlandırmalar yapıldığında da bir oyun oynanıyordu. Ve insanlar işte şu an tabii mağara adamların Ahmet Mehmet gibi isimler vermiyor. Bekliyorsunuz büyük <gülüyor> ihtimalle galip olarak ama onu söylemeyeceğim bu busu sonuçta öne geçip işte geçen gün mamutu nasıl indirdik ya da 3 sene evvel biz mamutu vurduğumuzda diye anlatmaya başladığında bir değerinden kalkıp elinde da aynı böyle yapmıştık. işte sen de şimdi şurada dur. Sen mamut ol falan dediği anda bu hikaye canlandırma özellikle spekülatif manada başlamış oluyor. Bana sorarsanız Kesinlikle ayrıca bu söylediğini düşünürken şeyi de görüyorum mesela işte iyi nişancı olanın yerini baş orada gerçekten av sırasında da bunun bir oyun olması işte iyi nişancı olana mızrağı verip sen şu tarafta dur dendiğinde en iri yarı güçlü olana sen geç de şurada agro çek diye ön tarafa fırlayıp onun avladıkları hayvanı kendine çekmesini sağlamaları o sırada onu avlamaya çalışmaları birilerinin arkada kadınların mağaranın içinde gelenleri iyileştirmek için bitkiler topladıkları bir süreci düşündüğümüzde aslında bir FRP grubunun Belki de insanoğlundan eski olduğunu düşünebiliriz. Ee, en azından bildiğimiz manasıyla yazıdan önce olduğunu ben düşünüyorum. Hayal de etmiyorum bunu. Gerçekten inanılacak bir şey gibi geliyor bana. İkincisi bunun sadece sosyal ya da insan ruhunu tatmin edecek ki buna sanat deniyor biliyorsunuz. Bir aktivite olmadığını da bir yandan düşünüyorum. Aslında eğitici bir durumu olduğu da ortada. Bir tatbikat gibi başlamış da olabilir bu çalışma ya da bu eğlence ya da bu aktivite. Sonuç itibariyle bu şeylerin çok eskilerde olduğunu görüyoruz. Bir gözünüzün önüne getirdiğinizde çok eski sunular işte Sümer zamanındaki bir bayram günündeki adak sunu sahnesi. Ya da işte Anun'un ya da Enki'nin dünyaya gelip insanlığı, toprakları sudan çıkartmasının canlandırılması. Aslında bir bakarsanız bir yerde ve direkt olarak bu oyunu çağrıştırıyor çünkü orada... Rahipler bir baş anlatıcının direktifleriyle ama çok interaktif olmaman kaydıyla onu da bir gösteriyorlar. O yüzden birbirinden çok ayıramıyorsunuz. Ama ben anlatının içerisinde biz hep anlatı dediğimiz şey aslında kocaman bir anlatma sanatından bahsediyoruz burada. Sinemasını, tiyatrosunu, kitabını, şiirini, bilgisayar oyununu hepsini evet. içine katıyoruz. Meddahlığı anlatıyoruz işte ozanlığı bahsediyoruz. Bütün bunların içerisinde birbiriyle tümleşik birbirinin aslında bir dönem ayrılmaz parçası olan şeyler olduğunu söyleyebilirim. Ama bu hani bir macerayı yaşamak, onu taklit etmek noktasına geldiğimizde de bu olayın sadece bir macera olduğunu düşünmeyelim. Herodot'tan bir alıntı yapabiliriz. Lidyalılar diğer e, Yunan ulusları arasında belki de dünyaya yaklaşımlarıyla en ilginç, en sıra dışı olanlardır diye anlatıyor. Ve e, Herodot çok güvenilir bir tarihçi değil. Tarihçi değil, daha çok bir tarih hikayecisi evet. kendi anlatımıyla ama o zaman tarih diye bir şey yoktu. Tarih Anlatmaktan ibarettir. Geçmişin devamlı unutulan, kulaktan kulağa yanlış iletilen şey versiyonlarıydı. Bir yerden sonra mitolojiye belki dönüştü, belki dönüşmedi, bilmiyorum. Lidyalıların karşılaştıkları bir kıtlık döneminde özellikle kendi aralarında bir şey uydurmalarını anlatıyor. Diyor ki ilk kuzu aşık kemiğinden oluşturulan zarlarla insanlar karşılıklı olarak açlık dönemlerini baskılamak için gündeki oyun, yani bir gündeki öğün sayısını ikiye ya da bireye indirmek için, vakit geçirebilmek için oyunları icat ettiler diyor. Evet. Ve bu çok ciddi bir itham artık, bir suçlama. Çünkü bütün kumarbazlığın, işte para alıp satmanın, bildiğiniz modern manasıyla kapitalizmin atasını da Lidya'lılara getirip şey yapıyorlar. Lidya bu arada biz de biliyorsunuz Anadolu topraklığında, misakimi Lidya içerisinde. <gülüyor> Ama Kayseri'de değil, onu da belirtelim. Evet, evet, çok daha ege. Canlandırma olarak bir şeyi kabul etmek, e, hikaye anlatının ya da anlatılan hikayenin gerçekliğini kabul etmek dediğiniz manada... Bir, Anlaşma bir sözleşme haline geliyor ve e, bu bir oyun çerçevesinin içine size alıyor. Bu çok eski bir şey. İnsanlar bunu kabul ederek başlıyorlar çok da spekülatif bir şey. Fakat esas sormamız gereken hani bu maceralar, bu anlatılar ne zaman yol yapma oyunundan, rol yapma oyununa döndü? Nasıl biz bulunduğumuz güvenli konfor alanından çıkmadan... Geçmişin çok tehlikeli maceralarını, çok heyecan verici hikayelerini kendi kendimize canlandırdık. Ve bunun bir yöntem olduğunu nerede fark ettik? Şimdi bunu şeye kadar götürebiliriz. Yani senin Lidyalıların kendilerine oyun Hı -hı. keşfetmelerinden çıkarak aslında insanın oyuna merakını orada görebiliriz. Daha sonra çıkan... Board game dediğimiz yani belli bir masa, masa üzerinde oynanan oyunlar bu işin atası. Nasıl? Satranç veya Go veya diğer adıyla Viduk evet. diyorlar zannederler. Mısır'da da vardı bir tane. Lost'da falan da kullanmışlardı. Met bir şey diye geçiyor bulurum. Neyse. Neyse. Şimdi böyle masa oyunlarımız var. Fakat bunun yanı sıra savaş sanatları var bir de. Üzerine kitaplar yazılan, stratejiler geliştirilen çünkü sonuçta dünyanın eski tarihi hep savaşlarla hala da öyle. Yani insanoğlu savaşmadan duramadığı için bunun üzerine bir strateji de geliştirmiş vaziyette. Ve bir de zaten en önemli şeylerden biri onu takip edebilmek için bu savaşlar sırasında çok eskilerden beri hazırda tarihçiler bulunur. O tarihçiler bir yandan bu savaşları takip edip evet. notlarını almaya yazmaya başlarlar ve bunun sonucu olarak da Oradaki başarılar ya da başarısızlıklar yazıldığı için bu stratejiyi bir sonraki savaşta kullanmak için bir taktik olarak da aslında kullanılmaya başlıyor. Burada strateji eski bir kelime Yunanca ve bizim bildiğimiz manasıyla stratejinin bir savaş sanatı olarak isimlendirilmesi artık yani savaş sanatına onun ismini verilmesi Bizans İmparatoru Mavron'un galiba kitabı Strategos'tan geliyor. Milattan sonra 7. yüzyıl olması lazım. Benim özel zevkim olduğu için araştırmıştım. Tarihi yanlış söylemiş olabilirim ama. Kaynakların içerisinde de belirtebiliriz. İnsanoğlu savaşır. Savaştığı içinde bu konuda stratejiler geliştirmiştir. Üzerine pek çok kitap yazılmıştır. Pek çok eski tatbikat. Hı -hı. Tatbikat da çok eski bir şeydir evet. aslında. Fakat bunu gerçek anlamda pratiğe dökmek, masa üstünde pratiğe dökmek tamamen farklı bir iş. Evet. Benim ilk gördüğüm yani en azından fantastik rol yapma oyunlarının çıkışı olarak veya atası olarak gördüğüm şey 1771-1790 arasında yapılan bir çalışmayla alakalı bu. Johann Christian Ludwig Helbig 1771-1790 yılları arasında iki üniversitede çalışıyor. Filozofi profesörü ve aynı zamanda savaş oyunları tasarımcısı olarak askeri okulda öğrencilerine askeri stratejilerle ilgili eğitim verirken aynı zamanda kendi tasarlamakta olduğu savaş oyununa ilgili çeşitli veriler topluyor hem de oynatıyor yani hı hı. E, uygulamalarını da e, yapıyor ve 1771-1790 arasında yapmış olduğu bu e, şey sonucunda bir savaş oyunu manuele çıkıyor hı. ya da savaş oyunu el kitabını oyunu yazıyor şey. yani. el kitabını yazıyor. İlk başta 1780'lerde bunu kendi yayınlatıyor. Bundan 30 yıl sonra 1881'de Hervan Reiswig ve oğlu ki bunlar Prusya ordusunda oğlu Subay, Subay. Helwig'in stilini alıp veya oyununu alıp onu daha da değiştirerek Craigspiel adında bir oyun çıkıyor ortaya. Yani Craigspiel deniliyor bu oyuna. Hı -hı. Yıldırım Harekatı gibi bir Fakat şey Fakat orada açık olmayan bir şey var. Craig Spiel gerçek. Çünkü iki tarafta da e, hatta 4-5 yerde farklı geçiyor. Helwig'in o adı koyduğu ile ilgili e, yazılar da var. Ray Smith'in koyduğu ile ilgili notlar da var. O yüzden hani tam olarak hangisinin o adı verdiği veya publish edildikten sonra o atlama anıldığını tam olarak açamadım. Hı hı. Şimdi bu oyun şöyle bir satranç oyunu gibi düşünün. Fakat yani zaten o şekilde alıyor. Satranç oyununu üzerinde işte dağları, akarsuları, işte geçitleri vesaireleri olarak düşünün. Sadece tek e, bir kişi değil pek çok kişinin oynayabileceği şekilde tasarlandığını düşünün. Böyle bir savaş oyunu hazırlıyorlar. İşte doğuşu buradan oluyor. Modern bildiğimiz manasıyla aslında bu ama ben bir arka tarafta da satranç bunları karşılamıyor muydu? Go bu işi yapmıyor muydu? Gibi şeyi de bir sormak istiyorum. Ona da şöyle bir cevap verebilirim. Hı -hı. Şimdi satranç gibi, go gibi evet. e, şeylerde amaç karşı tarafı yenmek veya işte kralını ele geçirmek veya şahını ele geçirmek evet. olarak düşündüğümüzde bu oyunun amacının karşı tarafın kalesini ele geçirmek yani işgal etmek Hı -hı. olduğunu Hı -hı. görüyoruz. Bir de bu şeyi düşündürür bende hep. Satrançta çok daha hazır olan bir şablonun üzerinde hareket edersin. Bir adet ordun vardır. Ordunun birkaç farklı bölüğü vardır. Bu bölükler o tek amaç için belirli kısıtlar içinde hareket ederler. Oysa bu savaş oyunlarında gerçek hayattan esinlenildiği için büyük ve çeşitli birlikler var. Ve bu birlikler doğa üzerinde gerçekçi işte dediğin gibi dağların tepelerin hayal edildiği bir ortamın üzerinde birlik birlik hareket ettiriliyorlar hareket ve, evet. ve daha sınırsız e, hareket ettiriliyorlar. Daha insan hareketine yakın tesadüfi evet. hareketlerle belki bir farkı bu olabilir. Etki tepki evet. faktörü var. Şans var içinde. Şans şeyi de var şimdi. Evet. Satrançta, satrançta zar yok. Satrançta zar var. yok. Aynen aynen öyle. Bir de şimdi Helwig'in Hazırlamış olduğu oyun, çoklu oynanan bir oyun, oynanabilen bir oyun. Aynı zamanda karşı tarafın kalesini işgal etmekle alakalı olan bir oyun. <gülüyor> 2803'te bunun ikinci edition'ını çıkarıyor. Reisvit ve oğlunun yaptığı ise buna kurallar koymak. Bir sistem oluşturmaya başlamışlar. Anlatabiliyor evet. muyum? Ve bu sistemle birlikte orduları eğitmeye başlıyorlar. Yani bu sistem ordudaki askerlerin Savaş stratejisi konusunda eğitilmesinde kullanılıyor. Ki zaten bugün anladığımız anlamıyla bunlar war games diye geçiyor ama bunlar oyun değil. Bunlar gerçekten savaşa hizmet eden stratejik sistemler kuruyorlar, teoriler oluşturuyorlar. Evet. Tatbikatın o küçük boyutlu hali. Masa, üstü, masa hali. üstündeki hali. Ön Hı. tasarımı gibi. Ben hemen orada bir iki tane bir şey eklemek istiyorum. Birincisi satranç bir başka bir... Çağın savaş oyunu gibi ve bir yerden sonra esas manasını yitiriyor. Bir kutsallaşma evresini geçiriyor. Daha sonra da sembol haline geliyor. Sembolik olduğu yerde mesela başka şeylere de ayrılıyor. Başka bir şekilde de ele alınıyor. Birincisi satranç hikayesini kaybediyor. Bu masaüstü oyunlarda vesaire ilk anlatırken siyahlarımı beyazlarımı almaya başlıyorsun. Yani demiyorsun ki ben şimdi Acem diyarına savaş açtım. Ona göre hareket etmiyorsun ve hikaye çok önemlidir. Dama'da vesaire de çok kullanılır. İnsanlar bunun meddahlık olduğunu zannediyorlar ama bunlar aslında oyunun bir parçası. O canlandırmanın bir parçası olduğu gerçeğinde yatmıyor. Şimdi satranç daha metodik, daha böyle belki de ruhsuz bir hale geldiği için, taşlara ve tahtaya dönüştüğü için insanlara birazcık daha itici, birazcık daha kopuk geliyor. Özellikle yani artık filler, şahlar vesaireler önemli değil. Bir yandan 1700'lerde savaş sanatı da değişiyor ve Prusya ordusu ve Prusya topçusu, Artık bütün dünya ordularını bir daha şekillendiriyor. Napolyon'da Prusya Okulu'nda okumuş bir topçudur mesela. Hı hı. Bütün Avrupa'yı öyle hallaç pamuğu gibi atmasının sebebi o sürat topçuları oluyor. Çok hızlı sevk ve idare olması, yeni bir savaş modeli ortaya koyması tek şansı işte çok fazla coşup Rusya'ya giriyor olması. <gülüyor> Şanssızlığı <gülüyor> evet. diyelim. Evet. Hı -hı. Çünkü Türk ordusunu da o Nizam-ı işte Asakiri, Muhammediye'de falan yeniden şekillendirilmesi esnasında gene Rusya topçusunun etkisi, etkisi var. Öyle. Evet. Ve satranç karşılamıyor artık bunu gibi bir şey var. Bir de ikincisi artık bunun işlevselliği de çok şeye kalmıyor. Nedir adı? Tamam çok işlevsel. İnsanlar çok metotları anlatıyorlar. Gerçek savaş sahnelerinden Savaş alanlarından deneyimler getirip koyuyorlar. Ben mesela bir tane savaş oyunu şey yaptım, e, izledim. Bir İkinci Dünya Savaşı mıydı? Tabii İkinci Dünya Savaşı birlikleriyle bir canlandırmaydı. E, bir su üzerinden atlayacaklar, atlıyorlar, zar atıyor ona göre karşılık. İşte karşı taraftaki düşman askeri bunları şey yapıyor, bir baskı bir ateşle tutuyor. Ve öldük mü, ölmedik mi, pozisyonumuz ne diye tekrar zarlar atılıyor. Ona göre istatistiki bir şey var, oran var. O arana göre çöktü, çökmedi, yattı, hareket ediyorlar, edemiyorlar gibi böyle 5-6 tane ayrı varyasyon hareket ortaya çıkıyor. Satrançta bu yok. İleri gider çapraz yer. Anlatabildim mi? O şeyi de tam olarak karşılamıyor. Ama unutmamamız gereken hala 2. Dünya Savaşı'nda geçen bir satranç oyunu olmaması. Satrancın ya da işte damanın hikayesini kaybediyor olması. Evet. Şimdi tabi orduları eğitmek için özellikle askeri okullarda çok kullanılan bir oyun olduğunu biliyoruz. Hatta oyun bile demeye dilimiz varmıyor ama adı Wargames evet, sonuç olarak. Evet. Türkiye'de de Wargames olarak geçiyor. Harp oyunları merkezi Hı -hı. vardır Maslak'ta. Tabi tabi yani sonuçta bu olurken kimse ölmediği için bu bir oyun bir yandan da. Savaş yani aynı var. aynı, aynı zamanda zaten oyun. bugünkü hani tatbikatların vesaire simülasyon oyunlarının falan filan atası da bunlar. Doğru doğru. Bir süre sonra artık şeyden dışarı çıkmaya başlıyor. Yani insanlar o kadar çok beğeniyor ki bunu. Askeri okullardan dışarı çıkıyor. Genel halka yayılmaya başlıyor. 1915'te bunu gören H.G. Wells bu konsepti yani Craig Spale'de kullanılan konsepti alıyor ve daha hafif bir oyun yapıyor. Bunun adına da Little World adı veriyor. Yani küçük savaş. Hı hı. Ve bu şekilde 60'lara kadar bunun çeşitliliği e, geliyor ki nitekim Örnek verecek olursak Little War'dan sonra 1940'da piyasaya sunulan The Fletcher Pratt Naval War Game var. Ki bu deniz savaşları olarak geçiyor. 1958'de Tactics var. Avalon Hills'ten e, çıkan. Ki Avalon Hills birkaç tane böyle oyun çıkarmış. Tactics'ten sonra Gatsby var. 1958'de gene. 1961'de Diplomasi var gene Avalon Hills'in. Böyle bir tarihi gelişim oluyor. Bu sırada Amerika'da bir hafiften bir hareket başlıyor. 1967'de Jeff Perren The Siege of Bodenburg adıyla bir savaş oyununu oynatıyor. Ve bu oyunu minyatürleri kullanarak oynatıyor. Strateji ve Tactics dergisinde de bu yayınlanıyor. Ve bu 1967'deki bu şeyin ardından şimdi buraya oyuncular Katılıyorlar. Bunun heyecanıyla 1969'da Dave Westley. bu söylediğim isimler bu sonun devamında D&D'yi Dungeons Dragons'ın yaratıcı ekibinde sağından solundan ya da gümbür gümbür içinde olacak isimler. Minnesota Üniversitesi'nde başka bir oyun yönetiyor. Bu da Napolyon dönemini canlandırıldığı bir oyun. Yine böyle gerçek bir ortama dayandırılıyor. Ve her zaman olduğu gibi bu tarz oyunlarda... İki kişi tarafından oynanıyor bu tarz oyunlar ve seyirciler oluyor çevresinde. Fakat bu Minnesota Üniversitesi'ndeki bu oyunda Dave Wesley seyircilere bazı roller vermeye karar veriyor. Gidiyor bunları alıyor kolundan tutuyor sırayla çekiyor ayrı ayrı. İşte odaya diyor ki sen diyor işte bakkal olacaksın diyor. Yok işte geliyor sen diyor işte bilmem ne satıcısı olacaksın diyor. Öbürüne gidiyor sen diyor hancı olacaksın gibi roller veriyor. Ve oyun bu şekilde birden beklenmedik bir yöne gidiyor. Tabi kendi adına oyunu yönetemediğini düşünüyor. Çünkü oyun öyle bir hale geliyor ki oyuncular birbirleriyle tabi rolleri itibariyle muhatap olmaya başlıyorlar. O muhatabiyetin sonunda işte biri diyor ki ben bu adamı sevmedim ben bununla duallo yapacağım diyor. Birden oyunda hiç yazılmamış, hiç kontrol altında tutulamayan, hiç beklenmeyen bir şeyler olmaya başlıyor. Ama yine de aslında altından kalkıyor işte ortaya zar çıkıyor zar atıp. Zarla duello'nun sonucunu belirliyor. Biri öldü, diğeri de hapse girdi gibi. Onları oyundan elimine ediyor ama bir türlü o sonuçta oyunu kontrol edemediğine kendisi inanıyor. Ki zaten bundan çıkan, yani bu oyundaki kaos onun kendisinin başarısız olduğunu düşünmesine sebep oluyor. Fakat o sırada oyunculardan bir tanesi olan David Arnes'ın böyle düşünmüyor. Ve gidiyor bu mantıkla Blackmoor adında bir oyun yaratıyor. Ki bugün hala devam eden en eski ...ve en uzun süren bu FRP olarak tanımlayabileceğimiz oyunlardan bir tanesi bu. Bunun ardından 1971'de Chainmail geliyor. Bunun da yaratıcısı neydi Gary Gagex ile Jeff Perren Chainmail'in yaratıcıları. Ki e, bu ilk defa bu savaş oyunlarına medieval bir konu sokuyor. Evet. Yani günümüzde olmaktan çıkıyor... Ki yani, yaratıcıları zaten şey meraklısı, şövalyeydi, işte mızraktı, işte vesaireydi meraklısı. Ya da yani günümüzde derken, günümüzde değil tabii. Yani modern no denemi, bir... ha, modern savaşlar, tüfekli hı hı. çatışmalı toplu savaşlar yerine. Orada, hı hı. Evet. Tabii Röne Dave Aronson da öyle. ayrıca ortaçağ savaşlarıyla epey hı. alakalı. Ee, ve işte şövalyelerin, atlıların, kalelerin olduğu bir oyun tasarlamak istiyor bir oyun yapmak istiyor aynı zamanda sadece bu değil bunun içinde fantastik elementleri de eklemek istiyor ki işte bu noktada aslında bugün bildiğimiz fantazi rol yapma oyununun ilk temelleri atılmış oluyor tabi şimdi unutmadan söyleyelim hı hı. hani özellikle ger gags'te kendisi hani açıklar JRR Tolkien hayranıdır ve e, Yüzüklerin Efendisi'nin bütün bu oyunların içinde çok büyük hem kuruluşu aşamalarında hem hatta uzunca bir süre içinde de çok büyük etkisi olmuştur. Ve tabii bunun üzerinde çalışmaya başlıyor. Bununla ilgili çeşitli oyunlar oynatıyor. Ee, Tolkien elementleri de katıyor içine. İşte sadece kılıçtı, attı, kaleydi vesaire değil. Irklar, mitsel yaratıklar, ee, hobgobling bir, gibi, dragon gibi. Birebir hobbit, hmm. birebir... Balrog filan bunlar e, en azından Tolkien'in çocukları, eşi filan olayı yasaklatana kadar e, oyunun içinde Dungeons and Dragons oyunu 74'te o, oluşturulduğunda oyunun içinde birebir isimleri geçiyor bu, evet. Tolkien karakterlerinin. Tabii bu camia birbirine yakın bir camia. Çok uzak olduğunu düşünmeyin. Bu yüzden Gygax'la beraber bir takım oluşturuyorlar e, bir süre sonra. Ve iki sene boyunca... Böyle bir oyunun yani hem fantastik elementler içeren hem at, kılıç, e, kale, büyü, ortaçağdan esinlenmiş hem fantastik elementlerden esinlenmiş sistem dahilinde e, çeşitli kurallara bağlı ama aynı zamanda sadece kurallarla değil oyuncuların da yönlendirmesiyle yön değiştirebilecek veya farklı pozisyonlar alabilecek bir oyunu iki sene boyunca test ediyorlar. Evet. Ve 1974'ün ocağında ilk D&D yayınlanıyor. Dungeons Dragons'ın her şeyin ötesinde getirdiği bir tane çok önemli değişiklik var. O da demin bahsettiğimiz gibi siz savaş oyunu tarzı masa üstü hareketlerinde o güne kadar hep birlikler halinde hareket eden bir general gibi davranıyorsunuz. Ve o birlikleri Çoklu hareket ettiriyorsunuz. Onlar böyle grup grup hareket ediyorlar. Fakat Dungeons and Dragons 74'te ortaya çıktığında birden elimizde o karakter sheet gibi bir ilk yapı oluşuyor. Ve orada karizma, intelligence, dexterity, strength gibi bazı şeyler geliyor. Özellikler geliyor ve bu bize neyi getiriyor? Biz o birlikleri hareket ettirmiyoruz. O birliğin içindeki bir bireye dönüşüyoruz. Oyuncu birden... Bir kişi veriyor ve oluyor. oyunun içine giriyor. Tabi burada da Tolkien'in izlerini görebiliriz. İşte fellowship durumu aslında bu oyunun köklerinden bir tanesi. Yani bir parti oluşturuyorsun, bir partiyle bir görev uğruna yola çıkıyorsun, yollara düşüyorsun. Ve evet. maceralar yaşıyorsun. Aslında olayın özeti bu. Tabi şimdi D&D yayınlandı. Bunun ardından bunun benzerleri de gelecek. İşte Tunnels and Trolls gibi benzerler. Hatta Empire of Petal Throne var 1975'te. Bunun önemli olmasının sebebi Critical Hit bu oyunda ilk ortaya çıkıyor. 20 atan biri çift vuruş yapabiliyor. Eğer bu 20'nin ardından yani Zarla 20'nin ardından bir de 19 veya 20 atarsa Killing Blow oluyor. Yani öldürücü vuruş oluyor. Evet tabii bu arada onu söylemeyi unuttuk. Burada bu çok yüzlü şeyler kullanılmaya başlanıyor. Altı evet. yüzlü zardan yirmi yüzlü, sekiz yüzlü vesaire gibi diğer zarların da bu oyuna girdiğini söyleyebiliriz Hatta tabii ki. Hatta üç yüzlü üç yüzlü var. Dört yüzlü şey de var. Yani e, ufak zarlar da var, büyük zarlar da var. Chivalry and Sorcery adlı oyun var 1976'da. Kick Chivalry and Sorcery'nin önemi de Game Master terimini ilk defa kullanıp o kişinin adını vermiş olması. Hı hı. 1978'de Steve Perry'nin tasarladığı RuneQuest var. RuneQuest'in de özelliği diğerlerine benzemeyen farklı bir oyun sisteminin olması. Tabii şimdi bütün bu oyunlar çıktı, benzer oyunlar çıktı diyelim. Ki bu RuneQuest aslında D&D ile birlikte üç büyüğün içindedir. Yavaş yavaş janralara bölünmeye başlıyor. Yani türlere bölünmeye başlıyor. Mesela... Sci-fi yani bilim kurgu olarak. 1976'da Metamorphosis Alpha var. Daha sonra 1977'de Game Designers Workshop'un hazırlamış olduğu Traveler var ki bu da üç büyüğün içindedir. Bir de burada şimdi bunlar girince şunu söyleyelim. Ee, hep e, fantastik e, dünyalardan bahsedince ister istemez tabii bu Gygax'ın de söylediği bir şey olduğu için... Tolkien ve Yüzüklerin Efendisi etkisinden bahsedilir ama göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir şekilde Conan etkisi bunlarda vardır. Lovecraft'ın etkisi vardır ve bunların etkilerini 80'lerden sonra daha yoğun bir şekilde görmeye başlıyoruz oyunlarda. Şey giderken bu fantastik dünyalar hafiften kaybolmaya başlarken ya da etkisini yitirmeye başlarken Lovecraft'ın dünyaları ya da kılıç ve büyünün yandan tekrar kendi yüzünü bulması, kendi gücünü bulması gibi etkileri var. Tabii bunun sadece e, bilim kurgusu yok. Bir de süper hero diye bir tür çıkıyor. İşte e, Williams and Vigilantes e, 1979'da. Şimdi bu süper hero deyince şunu konuşalım istiyorum ben araya girip. Bu D&D'nin getirdiği bir şey daha var. Bu fantastik kurgu, fantastik rol yapma oyunlarında çok Amerikan bir şey daha var. Bu zaten çizgi romanların da... Bir, hem çizgi romanları hem çizgi romanların onu etkilediği bu süper kahraman meselesini de ortaya çıkaran aynı şey. Ne kadar çok uğraşırsan, ne kadar çok zaman harcarsan o kadar çok şey kazanabildiğin bir oyun türü yaratıyor. Sen ne kadar zaman vakfedersen o kadar büyüyebiliyorsun. O kadar güçleniyor. Gücün sonu yok. Bu şimdi daha önce olan bir şey değil oyun şeyinde. Burada bitmeyen bir oyundan bahsediyor. Sen ne kadar oynarsan o kadar experience, deneyim kazanabiliyorsun. Hiç bitmeyen bir iyilik ve kötülük gibi çizgileri çizilmiş taraflar belli. Kötüler bir türlü bitmiyorlar. Ama aslında bir kökenleri de yok. Çok Amerikan bir başka bir şey daha var burada. Normalde sen gerçek hayatta birilerinin hazinelerini alırsan o birileri hazinelerini kaybederler. Ve bu dünyada birlikte var olmaya çalıştığın, sömürdüğün insanlardır bu. Bu oyunlar o yok olmakta olan ya da belki aslında kökenini kaybetmiş tanımsız kötülerden çalıyorsun oyunlarda. Mob yani. Ha, böyle çalıyorsun onlara da bir şey olmuyor zaten onlar da ölüyorlar. Zaten Lut, dünyada. Mutlayıp mutlayıp duruyorsun. Ha, dünyada hiçbir değerleri yok. Böyle birden bir gerçeklikten baya büyük bir kopuş da yaşanıyor oyun tarzı açısından. Yani ben ne kadar çok çalışırsam o kadar büyürüm kimse de beni durduramaz o kadar zengin olurum. Söylemini de Amerika'nın o American Dream adı altında reklamını yaptığı çok da gerçek olmayan ama varlığını reddedemeyeceğimiz şeyi bu oyunda da biz görebiliyoruz. 1980'lerde tabi TCR yeni bir yön aramaya başlıyor. Tüm bu benzerler veya işte janraların ayrıldığı oyunlar teker teker çıkarken ve oyun tasarımcısı Tracy Hickman'a gidiyorlar. Nasıl bir şey istediklerini anlatıyorlar fakat Tracy Hickman'ın birazcık fikri daha değişik. O şöyle bir şey yapmak istiyor. Bu biraz da bir şey, pazarlama taktiği desek. Şimdi araştırmalara göre oyuncular birazcık daha fazla şey istiyor. İşte ejderha istiyor oyunda. Daha değişik yaratıklar, işte değişik karakterler istiyor. Bunun üzerine Tracy Hickman üçleme üzerine çalışmaya başlıyor. İşte ejderha mızrağının doğuşu da bu şekilde oluyor. Sen ben anlamadım. Oyuncular daha fazla ejderha istiyor oyunda diye kitap mı yazıyor? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle, öyle. oyun. <gülüyor> yani şey diyemiyor. Yani ortada akan bir dere var. Oradan küpü doldurmanın bir başka yönetimi bir franchise oldu artık bu. Bir parasal bir kıymete bindi. Bir de bunun kitabını yazalım. Birazcık daha pazarı kazanalım demiyor. Yani. Şimdi farklı bir dünya Şimdi evet. daha önceden Dragon'un belli bir dünyası var. Evet. Oynanan belli bir sistemi var. İşte belli yaratıklar var vesaire vesaire. Şimdi tabii TCR başka bir şey istiyor. Yenilik istiyor. Bir inovasyon istiyor. Bunun için zaten Tracy Hickman'ı tutuyor. Bunun üzerine şöyle bir şey geliştiriyorlar. Fikir geliştiriyorlar. Biz ilk önce hikayeyi verelim. Ardından bunun oyununu sunalım. Ama tabii öyle bir şey oluyor ki Dragonlance bir anlamda şeyini aşıyor, amacını aşıyor. Daha sonra gelecek olan bütün o buna benzer tür, Anladım. yani daha doğrusu fantastik türün tekrardan canlanması, işte kendi kalıbından taşması zaten bununla başlıyor. Evet. Tabii 1990'lara artık gelindiğinde bunlar işte çeşitlilik vesaire de arttığı için Magic the Gathering gibi bir gerçek de 80'lerde oluşmaya başlamış. 90'ların sonunda da TSR son buluyor. Wizard of the Coast ortaya çıkmış, büyümüş. Onlar onları satın alıyor filan. Oyunlar büyüyor. Oyunlar değişiyor. Oyunlar çeşitleniyor. Oyunları böyle içeriği ve tarzıyla ilgili birkaç şey konuşalım istiyorum ben. Yani bu oyunların kendileri üzerinden bir çıkıp. Mesela oyun oynandığı zaman 3 tane ilginç şey var benim gördüğüm şimdi. Bir oyunda yaşananlar var. Bir masanın başına toplanıyoruz. Bir hayal kurulmuş onu oynuyoruz. Şimdi bu oyunda yaşananlar. Bir de o sırada gerçekler var. Ayrı ayrılar ama bir yandan da iç içeler. Hiçbir zaman reddedemiyoruz. Şimdi oyunun içindeki kurallar ve mekanikler var. Bunları bilmek zorundayız. İşte karakterimiz zarar gördü vesaire bilmem ne bir şeyler oluyor. Ee, güçleri bilmek zorundasın. Zar atacaksın. Nerede atacaksın filan. <Gülüyor> Ve bir de bunların hepsini yaparken yani gerçek hayat seni takip ederken atıyorum yani kalkıp sen tuvalete gitsen e, oyun durmak zorunda. Bunu masa başında oynadığında durdurabiliyorsun. İş bilgisayara geldiğinde e, belki de bütün parti ölüyor sen tuvalete gidersen. Gerçek zamanlı zaten. olduğu için bu oyun tarzı. Şimdi senin bir de roleplay diye bir şey var. Şimdi buna dalga geçen bir İngilizce şey var bir roleplay derler yani oyun yapan o canlandırma oyunu. Bir de role play oynayanlar vardır. Zar atmak da role derler 2 ile yazılır. Role play. Onlarda kazanmak için oynayan bu imajlar ve sadece büyük zar gelmesi vesaire gibi kumarbaz kumarbaz yaklaşımıyla oynayanlar ki zaten yani oyunları oyuncuları şöyle şey yapabiliriz bir gamist diyorlar. Ron Adverse'ın bir üç üçe ayırması var bu işte kazanmak için oynayanlar aslında gamersler. Bir narrativist diyor, yani bu bir anlatıcı, hikaye iyi bir hikaye süreci yaşamak isteyenler var bu oyunu oynarken. Kazanıp kaybetmek önemli değil, iyi hikaye çıksın ortaya, yaşansın birlikte diyenler. Bir de simulationistler var ki onlar da o yaratılmış dünya ne kadar gerçek, ne kadar daha iyi hissedilirse o kadar iyidir. O yüzden ben onu en iyi şekilde canlandırayım isteyenlerden oluşuyor böyle. E, i̇majlar ve tipler var bu oyunu oynamaya çalışırken karşılaşacağımız. Benim aklıma gelen şu var. Bir defa kocaman bir balon olduğunu düşünüyorum. Bunun bir sektör olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugün hayatını fantastik ya da daha natif rol yapma oyunlarına adadığını iddia eden hala büyümemiş çocuk benim gözümde insanlar var. Hobileri yadırgamıyorum bu arada. Fakat hobinin gerçek dünyanın yerine aldığı anı eleştiriyorum. Kesinlikle onu söylemem lazım. Çok da iyi bir şey söylüyorsun zaten eğer izlerseniz yaratıcılar, uzmanlar oyunun bu oyun hakkında bilgi sahibi ya da e, uzun yıllarını buna vermiş pek çok ciddi isim her zaman bu bir hobiist gibi bir kavram koyuyorlar bu evet. gamerın dışında. Hobiist diyor ve bunun bir hobi olarak gelişmesi gerektiğinden taraflar. Evet ben yani şurada şöyle sosyal bir e, parçalamada yapacağım ne yazık ki böyle bir çıkarımı var bunun. Herkes Margaret Bass ve Theresa Hickman'ın Dragonlance'i oynadıkları bir oyundan gelen bir ilhamla partinin macerasının çok iyi geçmesiyle ilgili olarak yazmaya başladıklarını düşünürler. Bu ee, Rowling'in Harry Potter'ı kafede yazmasıyla, Anne Rice'ın ölmüş çocuğu üzerine geçirdiği bunalımda vampirle görüşmeyi yazmaya başlamasıyla aynı eşdeğer yalan bir hikayedir. Sadece kitaplar daha satsın, kitabın satması için ya da konseptin satması için arkada bir hikaye bulunsun şeklinde oluşturulmuş bir PR mantığı, bir kampanya şeklinde ilerliyor. Burada söylemek istediğim şu, çok insan FRP masalarından hikaye yazmaya çalıştı ve kusura bakmayın edebiyatın içine sıçtı. Ve hikaye yazmanın hikayeyi canlandırmak, hikayeyi yaşamak gibi bir şey olduğu gibi birazcık edebi manada sığ bir şeyle kavrama ilk önce tuttumdular. Bir defa böyle bir şey yok ortada, bu sadece hani... Sizi e, tuzağa çekmek için kullanılan bir havuç gibi bir şeydi tabii. İnsanlar oturdular yazdılar. Ben geriye dönüp baktığım zaman Fantastik'in, RPG'nin vesaire dünya üzerinde özellikle Türkiye'den çok iyi biliyorum bunu. Yükseldiği zamanı sadece ve sadece Yüzüklerin Efendisi Franchise'nin olduğu dönemde olduğunu görüyorum. Öbür türlü 100 kişiden 3 tanesinin bazen bir kafeye katılıp işte 3 tane kafe vardı Koca İstanbul'da ya. Evet. Öyle söyleyeyim sana. Yani Beşiktaş'ta, Kadıköy'de işte Anselonlar, Sihirler vesaireler. Gittik geldik bunlara 90'larda. Ankara'da bir iki tane yerden bahsedilir, söylenir falan. Böyle çok etrafı yıkan, yakılan, şu anki gibi bir e, alt kültürü olan bir şey de değil. Çok küçük bir zümrenin oynamış olduğu kendince bir hobiydi, o, eğlenceydi. Ve insanlar buna girerlerdi. Daha sonra ilgileri de bir şekilde kaybolur giderdi. Herkes bir şekilde Magic the Gathering kartları işte bulunur evinde bir yerde. Daha sonra bunlar elden ele verilir. Genç kuşağı atıyorum gibi bir şey. Şu an öyle bir, bir, öyle bir algı yaratılıyor ki sanki efendim bu ortaya çıktığı andan beri hep hype'dı. Hep çok yüksekti. Hep çok alıcısı vardı. Hep şu anki gibiydi. Şu anki gibi bütün anlatının dallarını ve kanallarını kaplamış vaziyetteydi. İşte zarlar bile ilk başından itibaren böyleydi falan. Şeyler var. Yani bir, bir defa ortada kocaman bir sektör olduğunu, bunun bir ticari bir iş olduğunu ve size sürekli olarak ilgilenen kişiler açısından bahsediyorum. Pompalandığını bir defa bir bilmeniz gerekiyor. İkincisi bunun bir hobi olduğunu görmek gerekiyor. İyi vakit geçiriyorsanız kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Ama öbür türlü kendinizi kapı vermemelisiniz Çok iyi vakit geçirdiğinizde çok iyi öykü yazdığınızı falan da düşünmeyin. Onu da söylüyorum başından. Bunların hepsi arka taraftaki hikayeler. Böyle hani renklendirmeler, şekere batırmalar. Evet, zaten demin benim ve biraz da genel söylediğim şeyi sen çok daha net bir şeye indirdin. Bu benim Amerikanlaşma vesaire dediğim evet. şey meselesi de oydu. O evet. sonsuz olması. Zaten satışı sağlıyor. Siz hep oynayabildiğiniz zaman işte sürekli yeni maceraya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yazabilen var, yazamayan var. Bunun kitapları var. Yeni evet. maceralar alan var. Yeni minyatürler almanızı gerektiriyor. Yeni işte sahalar almanızı gerektiriyor. Kendi içinde yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz ama bitmemesi bir yandan da büyük bir para kaynağı Magic the Gathering gibi tabii, bir tabii. şey. Tabii tabii ya şey satıyor sonsuz... boyasını ayrı satıyorlar. Tabii abi. yani Wizard hani, of Coast vesaire. Minyatürler için dediğin gibi boyama vesaire, Hı. Warhammer vesaire için işte yok maketler ıvır kıvır. Magic the Gathering için sonsuz kart seçeneği, sonsuz yaratık, sonsuz büyü, bitmeyen bir Mesela. alışveriş. Sağlıyor. E, günümüzde de şimdi artık bilgisayar gibi bir, ya da handset gibi elimizde iPhone'lar vesaireler var şimdi mesela. Ve bambaşka kapılar açıldı. İşte e, ne stondu? Son... Heartstone. Şu anda da en son yükseliyor. Evet. Yani Magic the Gathering'in e, açtığı o şey kapıyı da çok daha araladı. Herkes şimdi Heartstone kopartıyor gidiyor. Şunu demek evet. istiyorum. Şimdi bir ilgi yaratması başka bir şey sadece bu şekilde davranarak oyunu oynayıp çok iyi bir maceraya imza attınız siz arkadaşlarınız. Bundan öykü yazamazsınız diye bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yoksa yazabilirsiniz de ama bunun için çalışmanız lazım. Tabii. Oyun oynamaktan fazlası gerekiyor. Çok iyi hobilere sahip olabilirsiniz. Ben kesinlikle yadırgamıyorum. Ee, olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın hobilerinin üzerine yoğunlaştığı bir şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. ...böyle bir genel çerçeveyi tanımlamak istedim. Şimdi gel gelelim FRP'ye ne kattı... ...ne katmadı davasına. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin bu söylediklerini... ...dinleyince ben bir oturup düşünüyorum. Çünkü 8 sene boyunca WoW oynamış biri olarak... Belin sen WoW'dan önce yazıyordun canım. Hayır ben WoW'dan önce Hı. yazıyordum o ayrı mesele ama... E, ...şimdi 8 sene... ...oynamak demek hakikaten bir... ...bağımlılık. Onu bir kabul etmek lazım. Yani o İptila, ondan tamam, İptila. Sonraki. Ve bu aslında... Tam da Demoka'nın söylediği e, bir şey. Yani sende bir alışkanlık oluşturmak için o oyunun bitmemesi lazım. Sürekli yeni bir şey geliyor, eklenti geliyor. Sürekli işte karakterlere yeni e, yetenekler geliyor. Vesaire, vesaire, vesaire. Fakat hani bitmiyor ama. Özellikle şeyden bahsediyorum ben. Çoklu online'lardan bahsediyorum. Evet, yani evet. Çok e, oyunculu e, online devasa settinglerden bahsediyorum. Galiba, şimdi burada... Hem şey var, seni aylık bir kere oyunun parasını vermeye bağlıyor mu? Bağlıyor. Evet. İki item. Senin demin söylediğin şey. İyi olabilmek için adanmış olman lazım. İyi evet. olamam. Benim gibi şey de olabilirsin. Yani sadece bir iki saat akşamları girip oynayan biri de olabilirsin. Evet. Sabahtan akşama kadar orada oynayıp epikleri üzerine çeken biri de olabilirsin. Burada bir özelliği daha girdi. Fantastic Roleplaying'in. Bunun evet. da altını çizelim. Normalde hiç beklemeyeceğiniz bir şey var burada. Belki de e, pek çok insan düşünmemiştir. Normalde bu oyunlar çok fazla savaşa dayalı oyunlardı ve orijinal e, savaşlara giriyordun. Doğru, evet. Yeni yeni dungeon'lara giriyordun. Hı -hı. Arkadaşlarınla beraber bir şeyler yapıyordun. Fakat bu MMORPG meselesi çıktığında şunu görüyoruz. Oyunun da ilerlemek için senin pek çok sıkıcı bir şey yapman gerekiyor sürekli sana hiçbir zararı olmayacak yüz bin tane troll kesersen bilmem ne topluyorsun Yo, vermin denen bir şey var Al, kafam artık almıyordu yani düşünsene gidiyorsun orada kesiyorsun burada kesiyorsun şurada kesiyorsun ne her şeyi her birinden bir şeyler toplayıp bir şey yaratacaksın Aa, bir yani. sani bu yani konuşmanın en başında dedik ki quest ne işe yani, yani, aslında evet. görev vardı evet, evet. Yani. ama Şeyi unutmayalım yani eğlenceli oyunları ilerletmek için sıkıcı oyun parçalarına ihtiyaç duymaya başladılar. Ve bazı insanları da bu büyük çekici bir yan e, tabii, tabii, verirken bazı işte o var. role player'lar belki de kazanıyor sürekli kesiyor sürekli kesiyor evet. Sadece, ilerliyor güçleniyor yok. daha büyük bir zırha sahip oluyor vesaire. Evet live, live action role player'lar yani ona bayağı adalmış adamlar böyle oynuyor onlar. Yok işte dur dur onu demiyorum ben. Benim dediklerim Gamer. tamamen... Game, tamamen role player dedim yani zar atıp o role role player'lar. Yani hmm. e, bu sıkıcı kısmı yapmayı seviyor. Gidiyor yüz bin tane kurt kestim. Evet. Tamam şey vardı da o da ayrı da bir şey. Orada sen artık bir act, act, şey, role etmiyorsun sen. Hmm. Role değil, oyuncu değilsin. Orada sen mekanik bir iş yapıyorsun. Niye? Biraz sonra çok iyi bir zırh alacağım. Onun parasını topluyorum. Evet. L-A-R-P o live action role player tabi bambaşka bir dünyaya gidiyor. Bir yani onu yaşıyor şey... gibi diye söylemeye çalıştım. Evet ama işte benim dediğim adamlar onlar değil. Ha. Onu yaşayan adamlar zaten şeyin bu kısmını pek sevmiyorlar. O kesme kısmını. Bu yüzden de tabii böyle devasa online oyunları yapan firmalar şey serverları yerleştirmeye başlıyor. Ee, RPG serverları yerleştirmeye evet. başlıyor. Eğer sen oynamak istiyorsan, karaktere büyümek istiyorsan ve macera o şekilde arkadaşlarına atılmak istiyorsan evet. RPG serverlarına giriyorsun ve biliyor. Yani oraya girdiğin zaman sen o rolü yapmak zorundasın. Evet. Bir de burada demin galip söylediğin şeyin niye bizde böyle bir algı olduğuna dair bir fikrim var o da şu. Bir bu Yine bizim Amerikan küçük Amerika olma çabamızdan evet. oluyor. Hı -hı. Şimdi 2000 yılındaki rakamlarla söylüyorum. Amerika nüfusunun %6'sı üstü RPG oynamış. Büyük bir araştırma yapıyor diyen diyiciler yapıyorlar. 5,5 milyon insandan bahsediyoruz. Evet. Ve bunların 2,3 milyonu da düzenli olarak aylık oyun oynuyorlar. Bir büyük şehir aslında M değil mi? Yani Deva tek başına. Tabii, devasa bir sektör ama o orada. Bizde öyle bir şey yok. Dediğin gibi 2000'lerden sonra filmlerin patlamasıyla bir heyecandır. Bir şeyler yaşanıyor. Evet. Ama bizde tabi her şey olduğu gibi böyle hızla büyüyüp... E sonradan şeyi düşürme, tansiyonu düşürme gibi bir şey var. Ha, denge, Dengeleniyor. Dengeyi sağlıyor. Evet. Ama böyle olduğu zaman mesela bizde işte live action role player, bizde neredeyse laf. Oysa Amerika'ya gittiğimiz zaman gerçekten... Savaşlar yapıyorlar. <gülüyor> bu kıyafetlerini hazırlayıp cosplay'in bir ötesi, bir aşama sonrası... Canım artık? Tabii. O şey girip o değil. şeyleri yapmaya başlıyorlar. Yani... O eskinin savaş oyunlarını bu sefer artık fantastik bir oyuna dönüştürüp ama imkanlar da çok değişti şimdi farklıtı bir de şey de var e, Amerikalıların şöyle bir gelenekleri de var bu batılılığı bilmem ne işte yani gets bu, bunları Getsburg. canlandırma gibi bir adetleri de var yani evet. eski mesela Kuzey-Güney savaşlarındaki işte zaferlere işte e, vesaireleri yıl dönümlerinde tekrardan canlandırmak evet, gibi evet. bir gelenekleri var evet aynı bunun devamı da, Burada yani orada live action role playing yapılıyor gerçi. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani biz bilgisayarlara daha doğrusu bilgisayar oyunlarına veya işte online oyunlara kaydık ama. Ya benim düşünceme göre masa üstünde oynanan hani bizim genel olarak bahsettiğimiz bu savaş oyunlarından çıkan şey daha iyi değil mi? Bilgisayar oyunlarından veya işte kart oyunlarından vesairesinden şundan bundansa masa üstünde hep beraber bir araya gelinip işte bir maceraya o role bürünerek bir oyun oynamak. Evet. Çünkü şey var bence daha iyi çünkü bir um, diyalog var yani evet. karşı karşıya oluşturduğum bir diyalog var. Ya şimdi o iş biraz karışık. Orada aynı tam buradan değil de başka bir yerden bir cevap vereyim mesela. vaktinde vaktiyle Kutlukan e-kitap ve sesli kitap davasını konuşuyorduk. Sesli kitap Türkiye'de ve dünyada niye satmadı? Yani Açın Stephen King'in biyografisini ya da blog postlarını vesairelerini görürsünüz. Sesli kitabını aldım bilmem kimin. Oradan okudum falanlar. Yani Amerika'da var burada. Bugün sesli kitap dünyada yükselirken bizde daha hala bizde emeklemiyor olmadı. bile. Bunun tartışmasını yaparken orada fark ettiğimiz da çok e, filozof adamdır. E, i̇yi de bir tespiti vardı söyledi. Dedi ki şimdi kitabın sayfasını çevirirken okuma hızının ritmine ben karar veriyorum. Bir ilk kitabı okuduğu zaman onun sesini, hızını ben ayarlayamıyorum. Ayarlasam bile manalı bir şeye çekilmiyor şu an. Yani Sinti vesaireyle oynarken o sesi bir daha formatlayıp yani yeniden düzenleyip yapabilirsin belki. ...kendi okuma hızına çekebilirsin. Ama senin... Şu an bir şey yok, hızına ayarlayamıyorsun. Ben bayağı bilim kurgu konuştum şu an. Şey gibi mi? Yani... E anlatan kişinin veya işte kitabı okuyan kişinin ritminin algılayamamak gibi tabii, kendi tabii. ritmine uymadığın için ritmini ayarlayamamak diye düşün. Mesela senin okuma hızınla senin Hı -hı. Yani okumak aslında sesli olarak ama sesin çıkmadan kendi beyninin içerisinde çevirmek oluyor kelimeleri, manalı hale geliyorsun. Bir sonraki adımı da seslendirmeden okumaya başlıyorsun falan gibi. Hepimizin çocukluktan beri yaptığı şey bu. E, bu ritim mevzusu aslında oradaki direkt ayrılmayı gerçekleştirmişti bazı şeyleri. Uygulayamıyorsun tam olarak. Ama bazı şeyler de yorgunluk yaratıyor insanda. Etrafımız tamamen e kitapla çevrili olsaydı biz mesela eski kitabın çok kıymetli olduğu ile alakalı olarak yeni bir fikre sahip olacaktık. Şimdi mesela şömineler revaçtaydı bir yere hatırlıyor musunuz? Ve şey yoktu nedir adı kimse kaloriferin kıymetini anlayamıyordu bir yerden sonra. Çünkü e, fonksiyonel tarafı değil gerçek manası işte natür hali değil romantik manası. Evet ele alınıyordu. Insana ne hissettirdiği, derisinde değil de gönlünde ne hissettirdiği ele alınıyordu. Bizdeki de biraz onun eksikliği seni biraz önce söylediğim masa üstü oyun oynamanın bu kadar bizim hayatımızda içinde olmamasının getirmiş olduğu bir şey. Yani bayağı bir ekonomi teorisiyle izah edebilirsin. Onun yokluğu aslında bize kıymeti yaratıyor gibi. Şimdi dediğim gibi gene hobi manası aslında bakarsak çok eğlencelidir ama iyi bir oyun oynamanın her zaman için özellikle başkalarıyla oynuyorsan altın kralı kimde oynadığın aslında evet o, yani, doğru, o doğru. Yani sen mesela 8 sene boyunca online RPG oynadın. Çok iyi bir klan oluşturdun. Ya da bir community oluşturdunuz kendi kendinize. işte kırk hoca. 8 sene oynamazdınız ben sana söyleyeyim. Öyle o olmasam, olmasa oynamazdık. Evet, doğru. Tabii şimdi altı çizilecek şey o. Kiminle oynadığın çok önemli. Çünkü burada senin bundan zevk alma şeklinde demin söylediğini benim de kafamdaki cevap şudur. Eğer yüz yüze oynadığın kişiler fantastik rol yapma oyunu terimine uygunsa senin anladığın. Yani sen eğer rol yaparak oynamak istiyorsan ve grubun da gerçekten hepsi rol yapmaya önem veriyorsa, kendileri gibi değil de masada karakterleri gibi davranmaya çalışıyorsa birden bu dünyanın en zevkli şeyi haline dönüşebilir. Evet. Ama sen bir... Role player değil de role player zar atma oyuncusuysan ve sadece kazanmak istiyorsan ve büyük zar atıp bütün canavarları kesip hemen hazineye ulaşmak istiyorsan çevrendekiler rol yapmaya çalışıp da oyunu yavaşlatır, temposunu bozarsa ki bu senin okuma temposu meselenen denk geliyor. Ben yani bu sefer bu oyun senin için bir şeye azaba dönüşebilir. Evet. Ve bitmez yani bu seferde. Artık masada oynamak öldüremezdi. ben onu da söyleyeyim. Çünkü e, o zaman başka bir teori ortaya çıkıyor. DM dünyaya karışır mı? E, ya da belli yerde müdahale eder mi? Çünkü saçma sapan bir oyun haline geliyor. O da çok önemli. Evet. Yani e, Dungeon Master veya işte Game Master'ın evet. da e, nasıl olduğu çok önemli. Evet. Çünkü bir oyunu bozabilir de yani zevkini kaçırabilir de bir oyunu tamamen çok basit bir oyunu şahane bir oyun haline de çevirebilir. Ki i̇şte... ben o konuda çok şanslıydım. Yani benim hmm. bugüne kadar oyunu da... Ben, Hani senelerdir oynamıyorum. Ben çünkü daha çok online oyuncu olduğum için Hı. daha geç fark ettim diyeyim. Daha doğrusu <gülüyor> böyle bir hobiyi ve çok zevkle de yaptığımı söylenebilir. Evet. Benim oynadığım Game Master'ların iki, iki kişi zaten. İkisi de şahaneydi. Yani çok eğlenerek bir de şey de var tabii. Beraber oynadığım oyuncular da çok eğlenceli. Ben çok eğlenerek oynadım. Evet yani oyun, biz... masaüstü oyunculukta herhalde e, eskiniz benim. Ben 25 yıl kadar önce bu tarz işler yapmaya başladım. E, ufak tefek e, oyun yöneticiliği de yaptım. E, pek çok oyunda da bulundum. Dediğin gibi hep mesele e, oynadığın kişilerle olan uyum oluyor. Sen bu uyumu bilgisayarda da yakalayabiliyorsun. Hı hı. Hatta oyun yeterince iyiyse bu konu düşünüldüyse meselem Roleplay ise eğer karakter rol yapacaksa bazen bunu single player bir oyunda da bulabiliyorsun. Bunun örneği Fallout'tur bana sorarsanız. 3 Fallout 3 Fallout 4. O bence bayağı RPG Burada zaten. Burada bilgisayar Rol yapıyor. Sen eğer onun gerçek bir rol olduğuna inanacak kadar çok lafı varsa ki Hı -hı. <gülüyor> Fallout 3 ve 4'te <gülüyor> laf bitmiyor gerçekten evet. çeşitlilik yapabileceklerin ve karakterlerle olan ilişkilerin bitmiyor. Yani karşındaki oyuncu seninle bu oyunu oynama imzasını attıysa ne dedik biz yazarken bunu baştan söyledik şimdi bir dünyaya gireceğiz yazar diyor ki gel beraber bir dünyaya gireceğiz sen bunun gerçekliğine inan yolumuza devam edelim bu Hı -hı. imzayı sen bu oyunlarda da atıyorsun atabiliyorsan ya da attığın imzanın karşılığını alabiliyorsan bu iyi bir oyunda rol playing güzel bazısı işte Abi rol saniye. yapmayı sever. Öyle, hayır hayır orada şey de var. Sadece iyi bir oyuncu değil bu. Yani gerçekten Dungeon Master'ın da iyi bir hikaye anlatıcı olması, olması gerekiyor. Tabii tabii. Sadece yani oyuncuyu oyuncu. oyuncuya bırakmamak tabii lazım. Tabii tabii. Oyuncu için. derken bunu tabii ha evet, evet. anlamamız lazım. Güzel açtın. Evet. Yani bu tarz oyunlarda masa başında özellikle evet. tabii Dungeon Master ya da Game Master dediğimiz karakter büyük önem kazanıyor. O ne kadar hazırlıklıysa, evet. o ne kadar hakimse oyuna ve iyi e, ağzı laf yapıyorsa, iyi anlatabiliyorsa hikayeyi, oyun birden hı hı. sizin aranızdaki kötü e, ya da istemediğiniz gibi oynayacak birilerine rağmen iyi bir oyuna dönüşebilir. Çünkü yani e, şey etkisi de var. Siz onun ortaya açmış olduğu bir Dünya bir dünyanın içerisindesiniz. Onu yani Tolkien yazmış ya da işte Martin yazmış çok büyük bir önemi yok onun. Artık oynatan kişinin ee, yazarlığındasınız. Yani kitabı düşünün ee, aynı korku hikayesini, aynı vampirleri işte Stephen King de anlatıyor, Dracula da anlatıyor. Aynı zamanda e, bizim şeyci kimdi? Twilightçı ablamız. Stephanie Meyer. Meyer de anlatıyor. İşte mesela hangisini tercih ediyorsunuz? Siz ona bakın. Dracula'ya mailinizi gidiyor. Yoksa Stephen King'in işte Salem Slot'una mailiniz, işte İşte Stephen Twilight'ına mailinizi gidiyor. İşte diyenler aslında oradaki yazarlar haline dönüşüyor. Evet. bir yerde anlatıcılık manasında söylüyorum. Ha ama ilk başta söylediğim teoriyi de kesinlikle unutmayın. Sizi yazar yapmıyor iyi bir oyun yönetici olmaz. Zaten onları yazarlar değiller, daha doğrusu hikaye anlatıcıları yapıyor. Aynen öyle. Yani hikaye anlatıcılık ile yazarlık iki farklı şey. Zaten şeyleriniz farklı. Biri dil kaybolup giden, uçan giden bir şeyden bahsediyoruz. Süreç için yaşanan bir şeyden bahsediyoruz. Diğeri kalıcı kağıda nakşedilen, yazılan. Bir Mürekkepten bahsediyoruz. Şimdi hemen iki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi Kahramangiller. Bizim podcastlerimizi yayınladığımız ve bayağı iki buçuk sezondur falan oradayız neredeyse değil mi? Neredeyse 10. bölümde gelmiştik. Evet. Başından beri Serkan ve arkadaşların ekibinin yönetimindeki Kahramangiller'deyiz. Bu işi çok iyi biliyorlar. Bir defa öyle söyleyeyim. İnanılmaz fazla sayıda makaleleri var. Ama ağırlıklı olarak fantastik... Ya da nasıl naratif rol yapma oyunları üzerine çok ciddi hem sistemleri anlatan. Tabii anladım. de benim kitaplara konuşan. Aynen öyle. Bulunmaz bir menba yani öyle bir şey var. Eğer ilgili, ilgiliyseniz daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kahramangiller.com'u kesinlikle es geçmeyin. Evet. Ee, biz burada farkındaysanız zaten bu bir e, fantastik rol yapma oyununun... Tam bir müridi gibi de davranmıyoruz. Biz bunu başka taraflarından bakıp, yeri yere geldiğini eleştiriyoruz, bahsediyoruz. Nelere yol açtı, nelere yol açmadı gibi. Ee, başka yönünden ele almaya çalışıyoruz. O nedenle daha fazla bilgi istiyorsanız, daha dikey araştırma, yani başka oyuncularla tanışma istiyorsanız buyurun Kahraman Gilleri. İkincisinde söyleyeceğim şey şu. Hadi gelin bir edebiyata etkisini bir tartışalım şu fantastik rol yapma oyunun. Sanata daha doğrusu, edebiyatla da değil. Bilgisayar oyunları da bu işin içinde, sinemada bu işin içinde. siz romanda, kitaplarda, hikayelerde bu işin içinde. Hadi ilk baştan da ben sorayım. Katmış mıdır, götürmüş müdür? Şeyde var, ilüstrasyonu da unutmayalım. İlüstrasyon çok büyük bir piyasa. Evet. Yani sanat açısından kendini ayrı bir dal olarak düşünmek lazım. Evet, evet. Yani resim... Ressam zaten. Yani zaman. resim olarak e, tabii ki resimin bir dalı ama illüstrasyon çok ayrı yerlere geldi. Yani çok özellikle bu fantastik kurgu anlamında mesela bizim ünlü çizerlerimizden Melike Acar var Melike Acar'ın çizimleri şahane evet. ve hem şeylerden var hem oyunlardan var hem yani hem, hem fantastik korku evet, evet, karakterlere evet. hem popüler bizim kültür var popüler kültür hem de işte kahraman dediğimiz şimdi illüstrasyona katkısı çoktur onu bir söylemek lazım özellikle Ejderha Mısra gibi ve onun türevleri gibi fantastik kurgu serilerinin başarılarının hmm. bir e, sebebi de e, şahane kitap kapağı illüstrasyonlarıdır. Evet belki de aslında ben çıkıntılık yapacağım ama belki tek sebebi de o olabilir. Çünkü e, getirdiği nokta oysa e, Ejderha Mısrağı mesela bana sorarsanız götürdüğü en önemli noktalardan biridir. Yani edebi olarak hiçbir yere koyamayacağım. Zaten senin söylediğin o efsanenin oyun oynanırken çıkmış hmm. e, bir kitap efsanesinin okurken gerçeklik kazanmasını da sağlayan yani olağanüstü bir sığlıkta ilerleyen bir maceralar e, şeyi bu olur sonra da bu olur sonra da bu yani aç, açlık oyunları bile daha derin öyle söyleyeyim evet. yani. Ya, bu, öyle bu... demeyelim ben severim heceamızı. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> sevmek, var. saymak, karakterlerin içinde şunu sevdim, bunu sevdim. Mutlaka şeydir ama bu benim tabii kişisel görüşüm ama evet, evet. gerçekten e, meseleyi yüzeyselle çeken, hiçbir derinliği olmayan, bütün karakterleri sağdan soldan toplamış, oraya böyle tuz gibi but, but, but, biraz oraya yatalım, biraz da buraya yatalım, hadi macera gitsin diyen bazı sorunları ortaya, gözümüze seren bir doğru, şeydir doğru, bence. Doğru, yani da. herkes, işte ben gene karanlık tarafından bahsedeceğim, o sislerin vampirini ve şeyi çok severler. Ravenloft, Ravenloft evet. Bir süper karanlık bir toplama dünyadır. Özellikle böyle geç rönesans dönemi vampirini altı işte 1800'lerin 1700'lerin vampir hikayelerinden çağrışmış hikayeler bunlar. Ben nedense o neydi? John Darstarmid. Elf vampirimiz var ya. Ölü bir şeyin karakteriyle ilk kitabı özellikle okumuştum. Çeviri zaten berbattı. Bir de Faun'u kabul edelim. Türk edebiyatına büyük zarar vermesi bir yerde o 2000'lerin başında yığınlar halinde böyle herkes bunu okuyor diye çeviriler yapılmasının, millete verilmesinin sonucunda çok ucuz, çok kötü bir çeviri oluşmuştu. Yani çeviri kültürü oluşmuştu. İnsanlar o zamanlar fark etmiyorlardı ama şimdi geriye dönüp baksalar birçok yazar arkadaşın dilini de çok etkiledi bu. Kötü bir çeviri dili oluştu. Ve şimdi ona açtık gerçi 2010 sonrasında bu konuyu çok eleştirdiğimiz için insanlar bir titreyip kendilerine geldiler. çek düzen vermeye başladılar dillerine. Bir yandan da hani yüksek edebiyat, alçak edebiyat, fantastik, işte genel edebiyat falan gibi ayrımlara bir yerde bu genel edebiyat diye kendini tabir eden toplumcu gerçekçilerin eline de koz vermiş oldu. Siz kötü edebiyat yapıyorsunuz dedi adamlar. Çünkü kötüydü. Yani çeviriler de Şimdi Orada %100 tabii ben katılamayacağım. Adamların ben tavrına abi. adamların <gülüyor> tavrına katılamayacağım. Evet. Ee, şöyle ki onlar sana da bana da kötü edebiyat yapıyorsunuz diyorlar. Çünkü evet. o değiş sebepleri işin içine giriyor. Biraz karışıyor. Yani... Yok, dilden sebep vuruyorlar. Tamam, ya. Ama yani ben... işte o kaynak olarak onları kullanmazdım. Ben o açıdan evet. onu söylüyorum. Onu, onu zaten ...sen kimsin de ne diyorsun'a gelir mesele... Evet. Yani ...çok karışık oralar yani... Ben... ...demek istediğini anladım ama... Evet, evet. ...ben zarar verdiğini düşünüyorum çevir dilin... ...çünkü çeviri düşünmeye başlıyorsunuz... ...bir yerde kendi özgün içeriğinizi... E, ...ortaya koyup da ondan sonra... ...daha sonra dünya kültürüne de bir... ...bir fayda olacak belki... ...o seviyelere varmıyorsunuz... Ee, o, zaman, ...o zaman şey... E, ...mümkünse şey... ...orijinal okuyun... Yok. keşke imkan olsa orijinal okunsa çünkü hani Game of Thrones vesaire de insanlar bunu çok yaşadılar geç çevrildiği için hmm. hani dizi geldikten sonra e, tüm seri çevrildi e, o arada birçok tanıdığım insan İngilizcesinden okudu birçok mana çevriler esnasında ortadan kaybolan şeyler bir de İngilizce'de yapılmış olay İngilizce dil oyunları vesaire insanları bir daha etkiledi ben birçok kişiden de e, duydum <gülüyor> Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani fantastik kurguyu severim zaten bilinen bir şey. Ama aynı zamanda e, ejderha mızranlı severim. Seriyi severim. En azından belli bir kısmını severim diyeyim. Çünkü 200 küsür e, kitabın hepsini okumuş değilim. Ama ilk seriyi ve ilk serinin ardından 14-15 kitap falan okumuşluğum var. Riskli de seversin. Şimdi oraya gelecektim. Şimdi daha değişik yani farklı Eserler de var ya da seriler de var diyelim. Mesela Rea Salvatore'nin işte, hmm. e, yazmış olduğu ki o da şeydir, e, TCR'ındır. Gene arayışlar esnasında hmm. bulduğu bir şeydir. Ben özellikle ana yurt, sürgün ve göç ile başlamıştım. Daha öncesinde geçen maceralar, daha sonrasında geçen maceralar olarak da bir devam etti. Pek çok kitap çıktı. Ama orijinal olduğunu her zaman düşünürüm. Özellikle e, Örümcek tanrıça ve onun yer altındaki hükümdarlığı diyelim. Bana epey orijinal gelmişti. Yani şey, diğerlerine nazaran en azından. Bunun gibi güzel Ölüm Kapısı serisi vardır. Vlad Taltos vardır. Özellikle Artemis'te Taltos pek kaçar mı ya o birazcık da böyle. Arte Artemis Biraz daha yetişkin bir şeydi o sanki. Hı. Zamanında Ferhan Şentürk'ün Artemis'ten Ölüm Kapısı serisi var mesela bunların içinde. Bir şey daha var. Disk Dünya Terry Pratchett. Hmm. Terry Pratchett o mesela var ama onların şeyi yok şöyle bir ayrımını da koyalım mesela yani rol yapma oyunlarının destekler ya da sebep olduğu Hayır, kitaplar yok. seriler Hayır, şu, şu açıdan söylüyorum yani tamam bu Furuya bir Yani bu bir furya başlatmış olabilir. Fantastik e, yazının yükselmesine sebep olmuş olabilir. Ama bundan her zaman kötü bir şeyler çıkacak veya işte basit şeyler çıkacak diye bir şart yok. Gerçekten çok külliyatlı ve oturaklı serilerin de çıkmışlığı var bunun. Doğru sonra. söylüyorsun. Bu konuda bende en çok iz bırakan aslında beni en çok etkileyen White Wolf Publishing'in eserleri ve settingleri oldu. Bunun üzerinde durmak gereken işte çok da karanlık dünyalarda özellikle contemporary korku. Beylerin çok fazla taşıyorlardı. Hatta the Vampire the Masquerade'in yaratılmış olduğu hikaye. Ki yani hikaye demeyelim onu artık bir senaryo diyelim. Çünkü oyun senaryosu gibi ilerliyordu. Ama zemine bir öykü yazılması da gerekiyordu bir yandan. Bu oyunların üzerinde kurulduğu hikaye, arka taraftaki anlatılan o mitoloji inanılmaz güçlüydü. İnanılmaz iyi bir hikayeydi ve insanlar çoğu bunları gerçek zannettiler. Vampir klanlarını mesela 12-13 tane, tane vampir klanının her birinin hikayesini ayrı ayrı anlatlar. Hepsi bu dünyada geçmek kaydıyla. Ondan sonra hikayenin içerisinde gene geçen notlar, enoklar, haviller, kabiller vesaireler bunların hepsi bir tartışma konusu oldu. Bir edebi bir esermiş gibi geldi. Ve aslına bakarsanız benim en çok saygı duyduğum seride bir yerde bu oldu. Çok iyi bir toplama oldu. Ben senelerce bu nasıl yaptıklarını düşündüm mesela. Çok hı hı. heyecanlandırdı beni ama ya çok iyi hikayecilerdi ama değiller bir anlamda var olan şeyleri yeniden yorumluyorlar. Daha sonra fark ettim ki çok iyi bir derleme, çok iyi bir toplama, çok iyi bir yorumlama yani covers tabir edilen müzikteki gibi bir durumun ortada olduğunu gördüm. O yüzden White Wolf Publishing'in ben çalışmalarının eserlerini ayrıca kıymetli buluyorum edebi manada da. Şimdi bir Berlin biraz önceki illüstrasyon konusuna bir ekleme yapmak istiyorum. Aslına bakarsanız kitap kapaklarından daha önemli bir şey var. Player Handbook'lar. Orada çok ciddi sanatçıların e, ciddi çizimleri olduğunu görürsünüz o canlandırmalarda. Aynı zamanda Magic the Gathering için de aynı şey geçerlidir. Kapattılar, Bütün kartların içindeki o çizimler sanatçıların çizimleridir. Evet ve e, az da değil çok iyi işler vardır orada. Yani sanat eserleridir onlar artık. Ve bir anda hani bunlar birbiriyle bağdaşık şeyler. Ben öyle düşünüyorum mesela. Magic the Gathering'i bu kadar meşhur yapan o kartlardaki eşsiz çizimler büyük ihtimalle oldu. Etkisini reddedemez kimse. Evet. Pler handbooklara insanların o sıkıcı uzun istatistiki verileri falan içeren o chartların destelerinin olduğu yerlerde, işte eciş bücüş yazıların olduğu yerde. Emin olun ki bu hani e, bu art olmasaydı eğer iç tarafındaki e, kitabın kenarlarındaki çizimler, eskizler, ondan sonra kapaklar şuna kimse tutut o paraları da vermezdi. Bunlar büyük ciltli kitaplardır genelde, uzun uzun anlatıldığı için. Herkes çizimlere böyle bir hayranlıkla, bir albüm gözüyle bakın. Evet. Ya bu için koleksiyonerleri var. Yani Hızlı da değiller ben onu söyleyeyim Evet yani. daha önce konuştuğumuz gibi hani kendi aramızda hep konuştuğumuz gibi yani kart koleksiyonları yapanlar var. Minyatür yani biz artık ne diyoruz ona tam olarak bilmiyorum. Minyatür kartları mı diyoruz hmm. ee, veya koleksiyon kartları? Koleksiyon, kar koleksiyon evet. kartları. Yani gerçek sanat yani gerçek basma değil de sanatçının Doğru. küçük evet. boyutlu kartların üzerine e, çizmeleri ve bunları bir koleksiyon haline getirip e, koleksiyonculara sunmaları bence şahane bir şey. Yani bu Şimdi. sektörün hem çok yükseldiğini hem de gerçekten değerinin bilindiğini gösterir bence. Ama işte hani şurada küçük bir paradoks olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu FRP oyunları Melli Bonru Erlik'ten mi çıktı yoksa işte Conan D&D'den mi çıktı gibi bir ayrım var. Kimse şeyden bahsetmiyor. Hani biraz önce çok güzel bir ortaya söyledim Demokan. Yani bugün ferepe oynayanların hepsi Conan'ı biliyor. İyi biliyor hem de. Yani öyle böyle değil. Simerya neresidir, Kimerya neresidir bilmem ne. Akilonya neredir falan bunların hepsini sayıyorlar ve çizgi roman aşinalığının ötesinde biliyorlar. Bir yerden de tanışlar onlar. Ama kimse Conan'dan bahsetmiyor mesela diye oynarken. Ki çok yakın birbirine oluyor. Tabii tabii yok yani Hı. onun kökeninde olduğunu reddedemezsin. Aynen öyle. Ben e, fantastik rol yapma oyunlarının özellikle bu görsel manada yükselmesinin masa üstünde oynanan versiyonunu kesinlikle Conan'ın payı olduğunu düşünüyorum. Mesela. Kesinlikle. Eldrik çünkü dediğimiz gibi 1968 senesinde Hugo ödülü alacak kadar yüksek bir edebiyattan bahsediyoruz. Gerçekten çok iyi bir kitaptan bahsediyoruz bir şeye başlattıysa insanlarda tekrar görünür hale getirdiyse fantastik eserlerde yazılıyor falan. Kesinlikle şu an oynanan Diendinin sertliğini daha böyle hani tutarlı, gerçekçi şu anki mesela oynanan oyunların sertliğini acımasızlık demiyorum ama sertliğini birazcık daha yetişkin anlatımıyla ele alınmasını falan burada kesinlikle konanın izi olduğundan emin olabilirsiniz. <gülüyor> ama Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi değil, Konanın sertliğinde zaten ne şeyi Conan'ı Howard'ı unutabiliriz ne Lovecraft'ı ve Kutulu'yu unutabiliriz. Doğru. Bunların yani bunların hepsini biz D&D sürecinin içinde bulabiliriz. Daha sonra kendi kapıları açıldı sonda artık baya evet. net bir şekilde kendi oyunları da oldu filan ama bundan bahsetmiyoruz yani. Evet. İşin oluşması sırasında varlar. Şunu da cesur bir şekilde söyleyelim D&D'nin kendince 80'lerde fantastik patlama yaşandığında D&D'ye çok daha fazla uyacak. O zamanki D&D'ye uyacak. Bir iki tane filmde denendi. Ama sadece küs seviyesinde kaldılar. Yani bir Conan, bir Red Sonja vesaire gibi ilerleyip devam edip kendine ait bir şey yaratmadı. Bir akım yaratmadı. Yani kılıç büyü tekrar konuşulur oldu. Evet. Mesela şeyde fantastik yerine insanlar high fantasy demeye başladılar. Sword and sorcery demeye başladılar. Bölümlendirdiler. Lovecraft örneği de çok önemli. Çünkü bu saydıkların her birinin kendi oyunu var zaten. Ve o atmosfer inanılmaz derecede çekici bir hale getirebiliyor. Çeşitlilik de getiriyor. Çünkü yani Ransans canlandırmasının dışına çıkması gerekiyordu bu işin. Bu manada da önemli bence. Bütün bu söylediklerimizden sonra hep bana şunu düşündürüyor. Tabii ki şeyi konuştuk işte edebiyatla, <gülüyor> çizimle, diğer sanat dallarıyla. Hepsi zaten fantastik kurgu deyince... Bu oyunlar da bunun içinde bir yeri var, bir böyle topak halinde bunlar oradalar ve birbirlerinin içine geçmişler. Ama bunları bir yandan da olabildiğince objektif bakabilmek adına ben ayrı ayrı düşünmekte de fayda görüyorum. Yani tabii ki o ondan etkilenmiş, o ondan etkilenmiş gibi bir durum söz konusu evet. ve bunların sonuçlarını yaşıyoruz. Ama konusunu açtığımız fantastik rol yapma oyunlarının da gerçekten demin birinin ...derinlemesine söylediği gibi bir tarihi var. Daha sonra bunu ortaya koyup bir masanın başına toplandığımızda... ...kendi başına müthiş bir zevki var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Evet. Hiçbir etkisi olmasa, tamamen kötü etkisi olsa dahi... ...kendi başına ele aldığımızda... ...fantastik rol yapma oyunlarının zevkle oynanabilecek... ...sadece çocuklara ait olmayan bir hobi haline geldiğinde... ...karakterleriyle, minyatürleriyle kartlarıyla hepimize keyif verecek işler olduğunu da söylememiz gerekiyor bence. Evet. Tek bir şey de ekleyeceğim bunun üstüne. Türkiye'de rol yapma oyunlarının ya da bu FRP'nin falan yükselmesi için neye ihtiyaç var diye ben arada kendim düşünüyorum. Kendim aktif bir oyuncu değilim ama etrafımız bu oyuncularla sarılmış vaziyette. Yani bir gün iki günde değil 20 yıldır böyleyiz, bu durumdayız da ve çok şikayet ettiğim de söylemeyeceğim. Bir sürü yeni şeyle tanıştım ben. Benim yazarlığımı da Renk manasında ciddi katkıları da oldu. Bazı şeyleri yeniden yorumlamama de sebep oldu diyeyim. Bence ihtiyaç olan şey artık dernekleşme mi olacak? Artık sektörleşme mi olacak? Bir kişinin bir şey kurması, bir şirket kurması. Gerçekten o yükselişini tamamlayacak Türkiye'de diye düşünüyorum. Ortada şu an çünkü kaos var. Kimin ne yaptı çok belli değil. Ortada bir ürün de yok. Benim en çok şikayet ettiğim şeylerden bir tanesi o. İnsanlar istedikleri şeyi oynayabilirler ama e, bir yerden sonra da ortaya bir şey koymak, deneyimi kaybetmeden birine miras olarak devretmek gerekiyor bence. Evet miras deyince ben biraz değiştiriyor ama sonunda şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi D&D e, merkezli tabii daha en ünlüsü ya da ne bileyim en popüleri diyelim en popüleri diye oradan konuştuk ama şunu da bu gerisi hikaye bakış açısıyla söylemeden geçmeyelim. Şimdi bir Warhammer diye bir şey var. Şimdi bu Warhammer denen şey hı hı. çok daha bu eski Wargames'i bize andırıyor ve kökenleri orada. Evet. Ve bu aslında bakarsak biraz genelleme gibi olacak ama bu bence Avrupa. Hı hı. Diğer tarafta D&D var. İşte o tek bireyin çalışarak yükselmesi, daha çok ilerlemesi, daha çok alması, daha çok kazanması. D&D Amerikan, evet. Amerikan ve Pulp. Evet. Ve bir yandan da unutulmaması gereken tabii bu... Computer Role Playing Game teriminin de böyle kökenini aslında diyeyim hani oluşturan Japonlar var. Japonları da bir yandan unutmayalım. Onların kawaiileri var, bir şirinlikleri var. Böyle bu çok ciddi şeylerin içine komik karakter sokup Avrupalıların ya da Amerikalıların ya da bizlerin hı hı. ya bu şimdi havayı bozuyor diyeceğimiz hı hı. şeyleri bayağı ciddi ciddi kültürleri dolayısıyla kabul ettirip kendi başına bir yola gitmiş bir de Japon kültürü var burada. Kawaii ee, bu arada tuhaf demek galiba. İşte yani o... öyküsüne de aynısını söylüyorlar. Kawaii dan diyorlar orada da Ha Kawaii ben şeyde baktım o şirin ve şeye uymayan ciddiyete uymayan karakterlere de verdikleri isimmiş. Ee, hani bir yanda komik bir yaratık çıkıveriyor ya karşına evet, evet, evet. ve komiklik yapıyor ya kardeşim. Ne işi var bunun orada? Bir tane tavşan geliyor, alep püskürtüyor falan bir şeyler. <gülüyor> Ama bunlar da var. Evet. Yani böyle bir Avrupa'yı sonra Amerikan, sonra Japon kültürler var. Biz tabii her zamanki arada kalmışlığımızla şeyin içindeyiz. Kültür oluşamıyor, oturamıyor. Çünkü dediğin gibi para dönmüyor aslında. Aynen öyle. Burada demeye ee, çalışıyorum. Tabii. Para döndüğü zaman eskilerden baktığımızda ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bu kısaltmalara bakıyordum. Şimdi wargame var. İşte game booklar var. Evet. Sonra... Persistent Browser Based Game diye bir şey var. Sonuçta bu şeylerin buna dahil olduğunu düşünüyorum. Farmville tarzındaki oyunlar da var. Ya da diğer bu şu anda savaş fantastik oyunları da var. Özellikle telefonlarda oynanan siz sürekli ona dahil olmak zorundasınız. Sürekli bir şeyleri geliştirmek zorundasınız. Yeni imparatorluklar, işte Empire Games yok işte Clash of Clans vesaire binlerce oyun doldu. Geçen var bu arada. Daha eskidir onlar. Teknolojinin çok yetmediği zamanlarda text-based olanlar var. Mad tabii evet. evet mad var. Ondan sonra interactive fiction zaten bunun bir şeyi if yani hmm. böyle bir şey var. En matra şu fantasy interactive scenarios by telephone. Böyle bir terim var Fist. Eyvah. Bu anca Amerika'da olur tahmin <gülüyor> ediyorum ki yani anca Amerika'da olan Fist. <gülüyor> Ondan sonra tabii ki computer role-playing games var. Multi-user dimension işte demin söyledik mat. E, Massive multiplayer online role-playing game'ler, MMORPG'ler, e, dediğin gibi Blizzard ve daha önce tabii Ultima Online'lar vesaire çok büyük. E, Eve Online'lar sadece fantastik de değil. Eve, evet Eve Online gibi e, bilim kurgu şeyleri, türleri de var. Ama biz bugün daha ağırlıkla hepsine bahsettik ama kendi hoşumuza e, giden yanlarına değinip bir yandan da eleştirmek için table tabletop'u ağırlıklı konuşmaya çalıştık. Evet. İşte bizden bir FRP sohbeti umut ediyoruz. Bu kadar keskin ve net görüşlerimizi de sunduğumuza göre geri dönüş alırız. Evet. Bekleyip görelim diyorum. Bir yandan bunun bir hardcore böyle ölümüne bir FRP sohbeti olmayacağı da belli. Biz gerisi hikaye olarak bir edinimlerimizi masaya koyduk. Bayağı içten bir program olduğunu düşünüyorum ben. Bilgi dolu olmasının yanında. Belki düşüncelerimiz bazı bu konuya gerçekten gönül vermiş insanları rahatsız edebilir ama eleştiri her zaman yedir. İnsanlar bir kendilerine bakarlarsa çok daha iyi bir yere varacaklar, vardıracaklar bu hobilerine. Bir de dediğim gibi işin içinde bir sektörleşme, bir paranın dönmesi çok önemli. Minik minik deneyen birkaç kişi oluyordu. Ya olmayacak kardeşim bu kadar. Yani büyük bir tane firma çıkmadan bir bayrak kimisi. Maruz kalacağız devamlı. Eğer bu işi devam etmek istiyorsanız iş yani hayatınıza, kariyerinize de böyle bir şey. ileride eklemeyi de düşünün. Ciddi oyuncular düşünsün böyle bir şey. Ben son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Masaüstü FRP dendiği zaman hiç bilmeyen insanlar, özellikle yani çevremizde muhakkak ki olabilir, çok eleştirel gözle veya ön yargılı yaklaşıyorlar. Bence ön yargılı eğer varsa bizi dinleyenlerden ön yargılı olmayın. Son derece eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle... Hı -hı. ...birlikte olmaktan zevk aldığınız... ...arkadaşlarınızla e, yaptığınız zaman... E, ...tecrübe ettiğiniz zaman çok eğlenceli zaman yani şimdi şöyle söyleyeyim biraz absürt bir örnek olacak ama zamanında oynanan tombala kızma birader vesaire monopoli gibi veya tabu gibi oyunlar var muhakkak ki ama bunun tadı e, bambaşka e, eğer bir fırsatını bulursanız mutlaka en az bir kere deneyin derim yani bana göre muhakkak eğleneceksiniz evet bu hafta PRP konuştuk bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek üzere görüşürüz görüşmek üzere